838. konu, Hazreti Peygamberin insanların en vakarlısı olması, Haris bin Zeyd radiyallahu anha şöyle diyor, Hazreti Peygamber, meclislerinde insanların en vakarlısıydı, otururken bir yerlerinin açılmamasına çok dikkat gösterirdi.